Delikanlılık budur, tütüp de yani, e, halay etmemek şartıyla. madem sen gerçekten bu kızı seviyorsunsa, aşıksınsa, sen bu kızı e, ev hanımını yapabiliyorsunsa bu, bu kızın binanı kendi boynuna koymayacaksın, bize bir yaşama yaşatıracaksın, hani durumuna göre.